<gülüyor> B. Taşkınlığın zararları Şehadet ileride belirteceğimiz gibi ancak bazı yerlerde bizzat maksat niteliğinde olabilir. Çünkü şehadet dini yüceltmek için arzu edilir. Bu nedenle bizzat şehitliğin kendisi hedef olmamakla beraber kişinin savaşta kendini şehit olmak için şartlandırmasında ise bir bir sakınca yoktur. Çünkü hedef dinin yüceltilmesidir. Ancak düşmana vereceği büyük zararı göz ardı ederek sırf şehit olmak için savaşa dalmak da doğru değildir. Bunun delilleri ise şunlardır. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kim Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa işte o Allah yolundadır buyruğu. Burada cihattan asıl maksadın şehadet değil Allah'ın sözünü yüceltilmesi olduğu bildirilmektedir. Ki zaten şehadetin gelip gelmemesi Rabbimizin elinde olan bir şeydir. Gelirse de ancak Allah'ın seçtiği kullara gelecektir. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurur. Ve sizden şehitler seçer. 2- Allahu Teala şöyle buyurur. Artık Allah yolunda savaş. Sen kendinden başka sebebiyle sorumlu tutulmazsın. Müminleri de teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin gücünü kırar. Kafirlerin kuvvetinin defedilmesi için cihat emredilmektedir. allah Subhanehu ve Teala kafirlerin fitnesini def etmek... Allah'ın dininin hakimiyeti uğruna savaşmamızı emretmektedir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Yine Allah subhanahu ve Taala kafirleri kahretmesi için bize cihada emreder, emretmiştir. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rezil etsin, sizi onlara galip kılsın ve ümün toplumun gönüllerini ferahlatsın. Yine Rabbimiz cihattaki gayenin dinin açığa çıkarılması olduğunu şu ayette belirtmektedir. O Allah, müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dini ile gönderendir. Dolayısıyla dolayısıyla cihadın asıl gayesi dinin yüceltilmesidir. Bunu belirtmekteki maksadımız ise kim Müslümanlarda ortaya çıkan taşkınlığı <gülüyor> önlemek ve onları orta yola sevk etmektir. Onları korkaklık ile taşkınlık arasında bulunan cesaret çizgisinde tutmaktır. <gülüyor> Taşkınlık, düşmana verilebilecek zararın ve durumların hesap edilmeden sırf şehadet için savaşa atılmaktır. Bu Asım bin Sabit'in seriyesine meydana geldiği gibi, düşman tarafından kuşatılan ve esir düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalanların öldürülünceye kadar savaşması gibi bazı yerlerde caiz ise de savaşmaktaki asıl amaç bu değildir. Savaşta şehadet bizzat hedef olmuş olsaydı taktik gereği bir gruptan başka bir gruba intikal etmek ve savaş pozisyonu almak için düşmanın önünden kaçmak caiz olmazdı. Devam tamam et. Allah Teala şöyle buyurur. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında o gün arkasına düşmana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüştür. Savaşta göz önünde bulundurulması Savaşta göz önünde bulundurulması gereken prensiplerden biri de askeri bir yararı yerler olmayan yerlerde Müslümanların kuvvetini korumaya özen göstermek ...ve onları tehlikeye maruz bırakmamaktır. Bu nedenle tek başına olan Müslümanın üç ve daha fazla sayıdaki kafirden kaçması caiz görülmüştür. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle der. Kim iki kişiden kaçarsa kaçmış olur. Ancak kim üç kişiden kaçarsa kurtulmuş olur. Ömer i̇bn Hattab Sa'd bin Ebi Vakkas'a yazdığı mektupta şöyle der. Yenilgi, kaybolma veya düşman tarafından öldürüleceklerinden endişe <gülüyor> ettiğin zaman... Ee, öldüreceklerinden endişe ettiğin zaman bu tehlikelerin söz konusu olduğu herhangi bir yere seri veya gözcüler gönderme. Bütün bunlar Müslümanların kuvvetini korumanın önemli bir prensip olduğunu gösterir. Tamam. Şimdi burada e, Şeyh'in anlatmak istediği şey şu. Normalde şöyle bir giriş olarak söyleyelim. Mesela diyelim ki İslam'da bir tane hüküm var ve bu hükmün içerisinde bir takım gayeler var veya bu hükmün içerisinde bir takım sebepler var. Şimdi bu sebeplerin ve gayelerin karıştırılması veyahut da en esas olanın arka plana atılıp esas olmayanın ön plana çekilmesi bu o işin fesada uğraması anlamına gelir. Mesela bir örnek verelim. Örneğin namaz. Biz namazı niye kılıyoruz? Mesela bize dese ki biz namazı niye kılıyoruz? Yani namaz kılmaktaki sebep nedir desek nasıl bir cevap vereceğiz? Namaz kılmanın yani sebep, sebep ve hikmetlerinden birçok şey vardır. Bunlardan mesela bazıları örneğin. Bir, biz namazı Allah Azze ve Celle bize emrettiğinden dolayı taabbuden kılıyoruz. Bu bir. İki, biz namazı bir Müslümanın günde Allah Azze ve Celle'yi beş kere hatırlayıp gafletinden kurtulması için kılıyoruz. Mesela iki, biz namazı Müslümana düzen öğretmek için hem hayatını vaktini tanzim etmek için hem de toplumsal anlamda Belli yani belli hareketlerle belli zamanlarda belli bir şahsın arkasında hareket etmeyi öğrenmesi için biz namaz kılıyoruz. Şimdi bunlar hepsi namazın hikmetleri ve sebepleri mi? Namazın hikmetleri ve sebepleri. Peki şimdi şöyle bir şey yaptığımızı düşünün. Mesela bunlardan en asıl olan hangisi? En asıl olan. Bu üç tane mesela. Biz şu üç tane saydık. Daha başka da var. Bizim bildiğimiz diyelim üç tane var. Bunlardan en asıl olan hangisi? nasıl? Ta'abbu'dan kılıyoruz. Öyle değil mi? En asıl olan bu. Yani diğerlerini bilsek veya bilmesek biz namazı ne olarak kılıyoruz? Ta'abbu'dan kılıyoruz. Ama diğerleri de namazı neydir? Diğerleri de namazın hikmetlerinden ve gayelerindendir. Şimdi bir adam bu birinci gayeyi ihmal edip dese ki namazı biz niye kılıyoruz? Allah Azze ve Celle'yi hatırlamak için kılıyoruz dese. Bir asır, iki asır. Ondan sonra şöyle biri çıkabilir mi ortaya? O zaman namazı sırf Allah'ı hatırlamak için kılıyorsak, onun yerine mesela artık zaman değişti, vakit sıkıntısı var, insanlar çalışıyorlar, namaz da bir problem. Günde beş kere, yüzler defa Allah'ı zikredin, Allah'ı öyle hatırlayalım. Denebilir mi? Denebilir. Neden? Asıl gaye ihmal edildiği zaman ikincil veya üçüncül hikmet veya ikincil veya üçüncü sırada gelen gayeler asıl yerine geçtiği zaman o amel ne olur? o amel fesada uğrar Ha cihat da aynı bunun gibidir. Tamam? Normalde cihattaki asıl gaye nedir? Allah azze ve celle'nin dinini yeryüzünde yüceltmek demektir. Başka bir deyimle yeryüzünde şirk kalmayınca ve hakimiyet Allah azze ve Celle insanlar tarafından verilinceye kadar Allah için cihat etmektir. Başka şahadeti elde etmektir. Başka zaferi elde etmektir. Başka ganimet elde etmektir. Başka izzet sahibi olmaktır. Bak bunlar hepsi cihadın gayeleri arasında olabilir. Öyle mi? Ama bunların içinden asıl gaye hangisidir? Allah azze ve celle'nin dini yer yüzünde yüce olsun diye. Şimdi bu asıl gaye iptal edilip bunun yerine ikincil veya üçüncü sırada olan gayeler geçirilirse o zaman bu amel bir şekilde fesada uğrar. Yani ya teoride fesada uğrar. Ya menheşte fesada uğrar veyahut da pratikte ne yapar? Veyahut da pratikte fesada uğrar ama bir şekilde ne yapar? Bir şekilde fesada uğrar. İşte şeyhin anlatmak istediği şey bu. Yani normalde şahadet cihadın gayelerinden biri olabilir. Yani kişi şahadeti arzulayabilir. Hatta her müslümanın da şahadeti arzulaması lazım. Ama şehadet asıl gaye değildir. Yani cihattan asıl kasıt şahadet değildir. Şayet bir topluluk menheş noktasında böyle bir probleme düşerse, ve asıl olaraktan, asıl olaraktan adam eğer e, cihadın gayesi olarak şehadeti görürse, yani şehit olalım, şehit olalım, şehit olalım derse bu neye sebebiyet verir? E, nasıl bir bozulma olabilir mesela? Yani dedi ki her asıl gayeden sapma, beraberinde mutlaka bir bozulma getirir. O ameli ifsad eder. Mesela cihad ameli nasıl ifsad edebilir? <gülüyor> nasıl? Bir. Gayesi şahadet olan adam her saffın içerisinde savaşır. Gayesi şahadet olan bir adam her saffın ve her bayrağın altında savaşır. Neden? Çünkü adamın gayesi Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak olmadığından dolayı. Öyle mi? Adam Adamın akidesine ve menhecine bakmaz. Onu o gayeye ulaştıracak olan her şeyde ne yapabilir? Her şeyde savaşabilir. Bak bu amel bu yönden fesada uğrar. Mesela örnek tabi yanlış bayrağın altında savaşırsa da şehit olmaz. Boş yerine, boş yere ölmüş olur. Şimdi diyelim ki ben bu meselede tam İslam'ın öngördüğü şekilde inanıyorum. Yani ben diyorum ki cihat mesela asıl gayesi yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılmaktır. Sonra bir de ben şehit olmak da istiyorum mesela. Böyle düşünün olayı. Ben şimdi birileriyle beraber cihat edeceğim. Cihat tek başına yapılacak bir amel değil. Ben birileriyle beraber cihat edeceğim. İlk neye bakarım? Beraber cihat edeceğim insanlara bakarım. Onların da gayesi ve itikadı yeryüzünde şirki ortadan kaldırıp hakimiyeti Allah'a vermek midir? Değil midir? Mesela bu bağlamda bakarım. Örneğin Hamas'ın yanında savaşır mıyım? Savaşmam. Niye? Hamas zaten hakimiyeti Allah'tan alıp beşere veren gruplardan bir grup. Tamam kendince Allah yolunda cihaz ediyor ama ben gidip Hamas'la beraber savaşmam. Neden? Çünkü Hamas demokratik bir yapıya sahip. Öyle mi? Bak benim ilk şartım var. ama şehitliğe ulaştırabilir beni. Ganimete ulaştırabilir beni. Öyle mi? yeryüzünde izzete ulaştırabilir beni. Mesela belli bir makam mevki bana getirebilir Müslümanlar adına. Ama bak ben asıl gaye ne? Asıl gaye yeryüzünde şirkin kalkması, hakimiyetin Allah. Beni buraya ulaştıramaz. Ondan dolayı ben bu adamların yanında ne yapmam? Ondan dolayı ben bu adamların yanında savaşmam. Bunu bilmeyen adam, yani şahadeti asıl gaye yapan adamın birinci sapacağı nokta neresidir? Kiminle beraber savaşacağı belli değildir. Yani her cihat narası atan adam, itikadı ne olursa olsun, Adam çok rahat bir şekilde gidip onun yanında ne yapabilir? Savaşabilir. İkinci zararı nedir? Bunun ameli ne yönden fesada uğratır? Cihat, insanları öldürmek için veya Müslümanların kanını akıtmak için meşru kılınmış olan bir eylem değildir. Cihat, yeryüzünde Allah'ın dininin hakim olması ve Müslümanların rahat bir şekilde Allah'a ibaret etmesi için meşru kılınmış olan bir ameldir. Şehadeti asıl gaye yapan bir adam, taşkınlığından dolayı Olmadık yerlerde Müslümanların kanını ne yapabilir? Dökebilir, Müslüman topluluğu heder edebilir. Şayet şahadet asıl gaye olmuş olsaydı, Peygamberimiz Mekke'de sabretmez, sahabeyi ne yapardı? Sahabeyi düşmanın üzerine salardı. Öyle mi? Daha henüz belli bir kuvvete ulaşmadan önce Peygamber vesselam sahabeyi düşmanın üzerine salardı. Düşman da sahabeyi şehit ederdi. Öyle mi? Ama ne yapıyor Peygamberimiz? Vesselam? Sabrediyor, erteliyor, insanları yetiştiriyor. Belli bir kuvvete ulaştıktan sonra peygamber Aleyhisselatu vesselam ne yapıyor? Belli bir kuvvete ulaştıktan sonra peygamberimiz cihad ediyor Aleyhisselatu vesselam. Ondan dolayı bunu bilmeyen bir adam Müslümanlara zarar getirir mi getirmez mi? Yapacağımız işin maslahat boyutu var mıdır yok mudur? Müslümanlara ve ümmete bunun zararı nedir değildir? Hesaba katmadan direkt cihat ameliyesini ne yapar? Gerçekleştirir. Belki toplumların helak olmasına sebebiyet verir. Niye? Çünkü adamın mantığındaki temel şey nedir? Şehadettir. Şadete bizi her türlü şey ulaştırabilir. Yani yapılabilecek her türlü olay insanı şehadete ulaştırabilir. Ama bunu bilmezse bir adam asıl gaye şehit olmak değildir. Asıl gaye budur. Bunlar ikincil, üçüncül gayeler olabilir. Ancak asıl gaye hiçbir zaman ne yapılmamalıdır? İhmal edilmemelidir. E şimdi günümüzdeki çok ciddi problemlerden bir tanesi, yani hani itikaden, Veyahut da menhecen değil de izlediği CD'lerin etkisiyle e, cihadı seven veyahut da cihad etmek gerektiğine inanan insanların en büyük problemlerden bir tanesi budur. Yani en büyük problemlerinden bir tanesi cihadı şehadetle denk gördüğünden dolayı adam, yani şehit olayım da hani ne olursa olsun e, dediğinden dolayı adam hem hangi orduda savaştığı, kiminle beraber savaştığı belli değildir. Her onu bu gayeye ulaştıracak toplumda yer alabilir bu adam hem de Müslümanlara gelecek zararı ve maslahatı hiçbir zaman düşünmez. Çünkü onun için asıl gaye nedir? Onun için asıl gaye ölmektir veyahut da şehit olmaktır. Bunun en büyük zararı nedir? En büyük zararı budur. Evet, okuyalım, devam edelim. Ancak bazı durumlar bunun dışındadır. Mesela kişi şehit olmak için öne atılabilir. Bu, kendini tehlikeye atmak olarak nitelenmez. Kendi ellerinizle <gülüyor> kendinizi tehlikeye atmayın. Ayetlerin tefsiriyle ilgili olarak Ebu, Ebu Eyyub ve Beradan aktarılan hadis de bu belirtilmektedir. Böyle bir şey fert için caiz olsa da yukarıda açıkladığımız sebeplere binaen toplu halde bunu yapmak caiz değildir. Aynı şekilde düşman karşısında ister sebat gösterilsin ister kaçılsın her iki durumda da ölmekten kurtuluş olmadığında sebat etmek en iyisidir. Evet. Ameli bakımdan şunu söylememiz <gülüyor> mümkündür ki Müslüman herhangi bir cihat amelini bu amelin neticesine ve bu amel esnasında kendine gelebilecek musibetlere bakmadan şu dört şartı binanın yerine getirilebilir. Yani bu toplu olaraktan hani zararı ve faydayı düşünmeden herkesi işte şahadete veyahut da ölüme götürmek caiz değildir dedik ya bu ferdi anlamda olmaz diye bir şey yok. Mesela bir Müslüman savaş esnasında sahabenin yaptığı gibi karşı taraftaki orduya korku salmak için ordunun içerisine ne yapabilir? Ordunun içerisine atıyla dalabilir. Bu ne yapar? Bu düşman ordularını yarar. Yani saflarını yarar. Bir anlık bir panik oluşturur. Ondan sonra Müslümanlar saldırabilir Bu ölüme atılmaktır. Mesela hani bu şekil bir hamle insanın kendini ölüme atmasıdır. Ki siyeri okuduğumuz zaman buna dair birçok örnek ne yapıyoruz görüyoruz. Hatta biliyorsunuz bir tane sahabe bunu yaptığı zaman sahabeler dediler ki Subhanallah kendi eliyle kendini tehlikeye attı. Ayet-i Allah diyor ya وَلَا تُلْقُوا Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız diye. Ebu Eyyub el Ensari hemen ne yaptı müdahale etti. Ey kavim dedi Allah'tan korkun. Bu ayet böyle bir şey için inmedi. Bu ayet niye indi? Biz ensar olarak dedik ki artık yeter. Yeterince peygamberle beraber cihad ettik. Biraz da başkaları cihad etsin. Biz malımızı, mülkümüzü, bahşemizi ıslah edelim. Onunla ilgilenelim dedik. Allah Azze ve Celle bize bu ayeti indirdi. Yani cihada atılanlara değil de cihattan geri kalmak suretiyle kendi ellerinizle kendinizi ateşe atmayın. Malinde, Ebu Ebu'l Ensar'ı ne yapıyorsa sahabeyi uyarıyor. Yani ferdi anlamda bir insan belli başka gayeler gözeterek kendini şehadet için öne atabilir, şeye atabilir, ölümü atabilir. Veya diyelim ki Müslümanların hiç kaçacak hiçbir şey olmadı. Yani ya kafirlerin esir düşecekler veya işte şehit olacaklar. Kaça Öyle değil mi? Diyelim ki kaçacak bir şey de kalmadı. Kimisi teslim olup esir de olabilir. Yani bu bu da caiz. Kimisi de savaşıp ne yapabilir? Ölebilir. Ölümü bile bile buna nasıl savaşabilir? Buna örnek tazdan yukarıda geçtiği gibi Asım bin Sabitin seriyesi. Asım bin Sabitin kısasını biliyor musunuz? Bilen var mı? Nasıl? Hı. Nasıldı? Bir kain peygamberimizin yanına gelir. Kendisine davetçi göstermesi, Gün derbesini ve dinleri vermelerini söyler. Yok. Çünkü peygamberimiz belli bir mantıkaya sahabe gün Asım Bin Asım bin sabitin şeyinde, kontrolünde bir grup sahabe yolluyor. Bu sahabeler gittikleri zaman belli bir yere ulaştıklarında Hüzeyl kabilesi bunların geldiğini duyuyor. Yani sahabe peygamberin sahabesinin geldiğini duyuyor. 200 kişiye yakın bir süvari bunların üzerine gönderiyorlar. Tabi bunlar da sahabenin yanına geldikleri zaman işte aşağıda duruyorlar. Diyorlar ki gelin. Yani gelin teslim olun size affedelim. Asım bin sabit diyor ki ben hiçbir kafirin zimmetineyim mi? Yani ben hiçbir kafirin korunması altına girmem diyor. Savaşıyorlar, bunlar şehit oluyorlar. En son üç tane sahabe kalıyor. Bu üçü de diyor tamam biz hani teslim olacağız. Aşağıya iniyorlar. Teslim diyorlar gelin sizi öldürmeyeceğiz serbest bırakacağız. Üçünü aldıkları zaman hemen bunları bağlamaya başlıyorlar. Ellerini ayaklarını bağlayınca üç sahabeden bir tanesi diyor ki diyor ki ben daha siz ilk baştan hıyanet ettiniz zaten. Allah bilir bundan sonra bize ne yapacaksınız? Ben gelmem diyor. Bunlar sürüklüyorlar, bu gitmiyor, bunlar sürüklüyorlar, bu gitmiyor, bakıyorlar, yok gelecek gibi de şey de diyorlar orada. İşte Hubeyb ile Zeyd'i de götürüp şeye satıyorlar, Mekkelilere satıyorlar. İşte o meşhur sahabe kucağına çocuğu alıyor, elinde işte ustura var, çocuğu kesmiyor vesaire. üzüm olmayan bir zamanda üzüm, keramet olarak yiyor. Sen Muhammed'in senin yerinde olmasını ister miydin falan, vallahi Muhammed'in ayağına bir diken batsın istemem diyen kısa, bu kısa. Mesela böyle bir durumda sahabe her halükarda ya esir olacak ya da öldürülecek neyi seçmişler mesela? Birçoğu ölümü seçmişler, bir kısmı da teslim olmayı seçmişler. İkisi de bunların yapılabilir böyle özel durumlarda. Ama eftar olan nedir? Eftar olan kişinin sebat edip ölümünü yapmazlar, ölümü tercih etmesidir. Niye? Çünkü esir düşen bir insan dininden emin olmayabilir. Yani karşı taraf onu dininde fitneye düşürüp onu dininden döndürmek için elinden gelen her şeyi yapabilir. Veyahut yakalandığı zaman vermemesi gereken bir bilgiyi verip de Müslümanlara zarar verebilir. Bundan dolayı nedir? A esas olan veyahut en eftal olan kişinin ne yapmasıdır? Kişinin sebat gösterip gerekirse ölümü tercih etmesidir. Cihat ameliyesini gerçekleştirebilmek için dört tane madde söyleyecek şey. Şimdi onlara bakalım. Evet 1- Yapılacak cihat amelinin hükmünün bilinmesi gerekir. Bu ise düşmanın durumu ve allah bunun ile ilgili hükmünün bilinmesiyle olur. Bu bilginin elde edilmesi ve öğrenilmesi Müslüman Fert için vacip hükmündedir. Şimdi normalde, normalde e, her işten önce yani cihattan önce değil de bir kaide olaraktan bir Müslümanın onun hükmünü bilmesi lazım. Yani bu farz mıdır, sünnet midir, biz bunu yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, peygamberimiz bunu yapmışsa ne şekilde yapmıştır? Bir Müslümanın bunu bilmesi lazım. Bu ne olursa olsun? Ticaret, namaz, fıkıh, ahkam. Niye? Mesela İmam Bukhari, sayhinde ne bab atmıştı? Demiştik, bab neydi, kim söyleyecek? Hatırlayan var mı? Amelden önce ilim babı. El ilmu, kable al kavli ve amel. Amelden önce ve sözden önce ne babı? İlim babı. Demiştik, buna hangi ayetle istişat etmişti? Fa'alem ennehu la ilaha Allah ve li lizenbike. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve günahların için Allah'tan ne ise? İstihbar, iste. Şimdi la ilahe illallah gibi bir meselede bile Allah azze ve celle kelime-i tevhidin öncesine ne şartı getirmiştir? İlim şartı getirmiştir. Fe'lem, <gülüyor> bil ki Allah azze ve celleden başka ne yoktur? İlah yoktur. Ve peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte bazı alimler tüm yollarıyla beraber hadisi e, kabul etmişlerdir. Ne diyordu? Talebul ilmi faridatun. Alâ kulli muslimin ve muslimen. Ilim talebi her Müslüman üzerine ve Müslüman kadının üzerine nedir? Farzdır. Yani hadis parça parça senetlerinde problem var. Lakin hepsini bir araya topladığında bazı alimler bu hadisi hüccet olarak kabul etmişler. Ne demek bu? Yani her Müslümanın kendine yetecek kadar bilgiye ne olması lazım? Kendine yetecek kadar bilgiye mutlaka sahip olması lazım. Cihad da şer'i hükümlerden bir hüküm müdür? Evet cihat da şer'i hükümlerden bir hükümdür o zaman her Müslümanın cihadın şer'i boyutunu bilecek kadar ilme sahip olması lazım. Yani bunun için ciltler dolusu kitap okumaya gerek yok ha. Bunun için işte yüzlerce ayet, yüzlerce hadis bilmeye gerek yok ha. Cihad nedir? Yani ne için cihad edilir? Cihattaki gaye nedir? Cihadın hükmü nedir? Ve Peygamberimiz yapmışsa cihadı ne şekilde yapmıştır? Yani birer kelimeyle dahi olsa şeriatın bu konudaki hükmünü bilmesi kişiye yeterlidir. Yoksa bazılardan anladığı gibi Hani cihadı işte önce hele sen bir şeriatı bir oku, bir güzelce bil, bir bilmem şunu yap, bir bilmem bunu yap falan bu değil ha. Yani cihad etmek için alim olmaya gerek yok. Çünkü Bilal cihad ettiği zaman Peygamberimizin sahabesi bildiği ilim kelimelerden ibaretti, öyle değil mi? Ama bu ilmiyle bu bilgisiyle cihad etti mesela. Ve sahabenin birçoğu Peygamberimiz vefat ettikten sonra ilim öğrendiler. Yani artık Müslümanlar kuvvet bulup hani öyle o cihad günleri azaldığı, ve o da bir takım insanın çıkmasının yeterli olduğu dönemlerde dönüp çocuklardan ilim öğrendiler İbn e Abbas'tan ilim öğrendiler mesela yani büyük büyük sahabeler koca koca sahabeler İbn e Abbas'tan ilim öğreniyorlardı niye çünkü Peygamberimiz döneminde oradan oraya oradan oraya cihad için bu insanlar ne yaptılar cihad için koşturdular yani bu anlamda ilim cihad için şart değil burada kastedilen ilim ne hani bazı sapıklar çünkü bu noktayı saptırıyorlar her ferdin cihad etmesi için neredeyse şer'i ilmi baştan sona bitirmiş olması lazım gibi bir mantıkları var. Aslında buradan gaye nedir? Cihadı iptal etmektir. Yani herkes ilim öğrenemeyeceğine göre cihadı ne yapmaktır? İptal etmektir. Burada kasıt ne? Her insanın bu saydığımız yani kendine yetecek kadar çok basit birer kelimeyle dahi olsa cihadın şer'i hükmünü bilmesidir bu kadar. Yani yoksa hani şer'i ilmi komple okumak değildir. Evet. İki. Cihat amelinin beraber ya da bizzat emri altında yapılacağı grubun menhecinin bilinmesi gerekir. Düşmanın kâfir olması ve kendisine karşı savaş açılmasını hak ediyor olması yeterli değildir. Bilekis eğer bu düşmana karşı bir tayfa altında savaşılacaksa bu tayfanın çizgisinin İslam'a uygunluğunun bilinmesi gerekir. İslam'a uygunluktan kasıt ise demokrasi, İslam ile beraber kâfirlerin de katılacağı ortak bir konfederasyon veya buna benzer küfür sistemleriyle karışmamış saf İslam olmasıdır. Eğer bu taife demokratik İslam veya ortak bir konfederasyon altında İslam devleti kurmak için çalıştıklarını söylüyorsa bu çizgi İslam üzere değildir. Çünkü İslam tek başına yeterli ve tam bir nizamdır. Allahu Teala şöyle buyurur. Bugün istediğinizi tamamladım. Dolayısıyla İslam'ın bu beşeri sistemlerin hiçbirine ihtiyacı yoktur. Ve kim İslam ile bu sistemleri birleştirmeye çalışırsa İslam'ın eksik ve dolayısıyla da bu sistemlere ihtiyacının olduğunu söylemiş olur. Bu ise küfürdür. Çünkü Allahu Teala'nın bugün istediğiniz tanımladığım buyruğunun yalanlamaktır. İslam ile diğer küfür sistemlerini karıştıran bir taife altında savaş amelini yerine getirmek caiz değildir. Çünkü böyle bir çizgiyi taşıyan taife altında savaşmak, bu taifenin İslam olmayan hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmak demektir. Bu ise yapılan ameli Allah yolunda olmaktan çıkarır. Çünkü Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa, o Allah yolundadır. Evet. Bu da nedir? Bu da ikincisi, yani kişinin cihadın ahkâmını bildikten sonra şere'i ahkâmını, ondan sonra kişinin kimin ile beraber veya hangi bayrak altında, hangi çatı altında savaşacaksa, o çatının neyini bilmesi lazım? Menhecini bilmesi lazım. Eğer, şöyle mesela bir taksimata gidebiliriz. Normalde olması gereken ne? Normalde olması gereken. Tevhid akidesi üzerine olup, amellerinde bid'at olmayan. Ehl-i sünnet üzere olan insanlarla beraber ne yapmaktır? Cihad etmektir. Yani normalde bir müslümanın üzerine farz olan şey nedir? Farz olan şey tevhid üzere olup amellerinde bid'at olmayan, itikadi ve ameli olarak sünnet üzeri olan insanlarla beraber ne yapmaktır? Cihad etmektir. Tabi bu her zaman için geçerli değildir. Mesela diyelim ki bazı durumlarda, örneğin ne gibi durumlarda? Ee, savaşacak tayfeler arasında, Böyle bir taife varsa, Müslümanın gidip başka bir taifeyi kuvvetlendirmesi veyahut da başka bir taifenin e, karartısını çoğaltması Müslüman için nedir? Müslüman için haramdır. Lakin bazen öyle durumlar olabilir ki, öyle sıkıntılar, öyle problemler olabilir ki insan bidat ehliyle bile savaşabilir. Yani bidat ehlinin çatısının altında bile savaşabilir. Ne gibi? Mutlak küfür Müslümanlara saldırmıştır. Müslümanların da ancak yani yapabilecekleri yani savunma cihadı yapıyorlardır Müslümanlar ve savaşabilecekleri tek ortam bidat ehlinin ortamıdır. Yani ameli olaraktan problem yaşayan insanların ortamıdır veya itikatlarında onları küfre götürmeyen bir takım bidatler vardır. Müslüman bunlarla zarureten ne yapabilir? Bunlarla beraber savaşabilir. Neden? Büyük zararı def etmek için küçük zararı şey yapmaktır bu küçük zararın taşımaktır bu. Büyük zararı, yani mutlak küfrü def etmek için küçük zararı ne yapmaktır? Küçük zararı şey yapmaktır, def etmektir. Bugün de mesela dünyada bu insanın başına çok şey gelebilir. Yani şu yaşadığımız dünyada bir insan cihad etmek istiyorsa bazen mecburiyetten hatta çok büyük bir ihtimalle de bu duruma düşebilir. Yani Müslüman olsa bile hani ameli ve itikadi anlamda kendini küfre götürmeyecek birtakım bid'atlere bulaşmış olan insanlarla beraber ne yapabilir? Savaşabilir. Neden? Çünkü bugün veya var olan cihat saldırı cihadı değil, savunma cihadıdır. Öyle değil mi? Ya yani normal mesela savunma cihadı olsa gitmeyebilirsin. Mesela yani savunma cihadıdır diyelim. Dersin hayır ben bu tarife Allah'ın yardım edeceğine inanmıyorum. Çok açık, bariz üzerinde ittifak edilen ameli veya itikadi bid'atler var bu insanlarda. Ben bunlarla savaşmıyorum diyebilirsin. Çünkü zaten çıkanlar var cihada. Ama savunma cihadı yapılan yerde yani Müslümanların dini, malı, ırzı, canı, namusu hepsi tehlike altında böyle bir şeyimiz ne değildir? Böyle bir lüksümüz söz konusu değildir. Bu tip durumlarda arayacağımız tek şart nedir? Tevhid üzere olup işte burada demokrasidir, konfederasyondur veyahut da işte ya hele bir vatanı kurtaralım ondan sonra bakarız e, gibi karışık yapılar olmaması tevhid üzerine olmasıdır. Ama diğer durumda hem ameli hem itikadi tevhidden sonra hem ameli hem itikadi bidatlardan da arınmış olması nedir? Gereklidir. Evet. 3. Savaşa girmeden önce savaşın bize getirecekleri ve götüreceklerini maslahat ve mefsedeti hesaplamak gerekir. Eğer bize getireceği zarar faydadan daha ağır olacaksa bu savaşa girmek caiz değildir. Çünkü cihat amelinin hedefi Allah'ın kelimesini yüceltmek ve en üstün kılmaktır. Bazen yapılması planlanan askeri ameliye küçük olabilir ve dolayısıyla da getireceği yarar da az olabilir. Ancak bu küçük ameliyeler büyük ve uzun çaplı bir hedefin gerçekleşmesi için yapılıyor olabilir ve neticede Allah'ın izniyle planlanan asıl hedefin gerçekleşmesini sağlayabilir. Aynen ordu komutanının asıl savaştan önce küçük birlikler ile az fayda edinerek düşmanı yıpratması gibi. Bunun ise görünen faydası az olsa da bu tür operasyonların yapılması caizdir. Hedeflenen amel için yapılan hesaba, hesaba siyasi açıdan gelebilecek yararda eklenebilir. Dolayısıyla böyle bir durumda gelecek fayda siyasi yöndendir. Savaştan önce yapılması gereken bu maslahat ve mefsedet hesabını ancak emir yapar ve karar yetkisi de emire aittir. Çünkü şer'i olmayan iştihadi meselelerde son karar yetkisi emirindir. Bunun değindiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu, şu, şu sözüdür. Şüphesiz, iman, e, şüphesiz imam kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur. İbn-i Kudame Rahmetullah şöyle der. Cihat emri imamın içtihadına bırakılır. Cihat emri imamın içtihadına bırakılır. Diğer insanlar üzerine vacip olan ise imama itaattir. Evet. Şimdi normalde mesela cihat yapılırken en önemli meselelerden bir tanesi komuta kademesi. Yani insanın kendisiyle beraber cihat ettiği komuta kademesidir. Niye? Çünkü insan eğer bu işe ehil olmayan Veyahut da bu işi hiç bilmeyen insanların arkasında savaşa giderse o zaman bu hem ümmete hem insanın kendi ferdine ciddi manada zararlarına yapabilir, ciddi manada zararlar getirebilir. Komuta kademesinde olacak olan insanların hem fert anlamında hem ümmet anlamında yaptıkları ameliyenin yani cihat ameliyesinin ümmete getireceği zararı ve ümmete getireceği maslahatı hem maddi yönden hem manevi yönden hem siyasi yönden hesaplayabilecek kapasiteye sahip olmaları gerekir. Öyle değil mi? Yoksa aksi halde cihat ne olur? Mesela örnek veriyorum. Günümüzden e, örnek verelim. Diyelim ki şimdi biz burada cihat ediyoruz. Mesela şurada ben bir cihat ettiğimi düşün. Şimdi burada benim yaptığım bu cihat diyelim ki saldırı şeyi. Benim yaptığım bu cihat saldırı cihadı. Yani savunma cihatından söz etmiyorum ha saldırı cihatından söz ediyorum. Mesela diyelim ki ben e, burada bu kardeşe saldırı düzenliyorum. Ve ben bu saldırıyı düzenlediğim zaman onun yanında onun düşmanı var. Öyle mi? Ben bu adamı ortadan kaldırdığım zaman, bu adamın bana ulaşmasındaki engel bu adam. Yani bu adamdan korktuğu için, hani bunlar iki tane yan yana aşiret olarak düşünün bunları, yan yana duruyorlar. Bu adam normalde beni çok rahat vurabilir. Yani bu kuvvetli. Ama bununla savaşmayı göz almıyor. Yani bazı kültürel sebeplerden, örfi sebeplerden vesaire vesaire, bununla savaşmayı göz almıyor. Yoksa ben onun için çok kolay lokmayım. Yani Müslümanları çok çabuk vurabilir. Benim şimdi ben de bu adamı vurabiliyorum. Yani onun gözettiği şeyleri gözetmediğim için bu adam diyelim ki ben bunu vurmam hani coğrafik açıdan daha rahat ben şimdi diyelim bunu vurdum. Benim bunu vurmamın İslam'a ve Müslümanlara bir faydası var mı? Yani belki dünyevi olarak var biraz ganimet aldım bir işte bir küfür grubunu ortadan kaldırdım ama bu adamı getirdim Müslümanların başına ne yapmış oldum? Musallat etmiş oldum. Bundan dolayı yani cihadı yapacak olan kademenin bu anlamda yani siyasi anlamda işte kültürel anlamda, maddi anlamda, manevi anlamda yaptıkları ameliyelerin ümmete ne tür yani her cihadın faydası yoktur. Bak mesela bu vermiş olduğum örnekte hiçbir fayda elde etmedik. Bilakis Müslümanlara zarar olarak bu ne olmuş oldu? Zarar olarak Müslümanlara geri dönmüş oldu mesela. Şimdi mesela burada çok zengin bir kabile olduğunu düşünün. Bu kabile diyelim ki örnek veriyorum, bu konuda çok uzman bir kabile yani o o bölgede birtakım zenginlikleri çıkarabiliyorlar ama bunu sadece bunlar biliyorlar şimdi ben gittim bu adamları öldürdüm bana cize veriyor bu adamlar tuttum ben bu adamları öldürdüm vergi değil de bunları öldürdükten sonra ben orayı kullanmayı bilmiyorum yani o, o mıntıkadaki zenginlikleri çıkarmayı bilmiyorum çiftçi bir kavmim ben gittim mesela bu adamların fabrikaları var işte bu adamların makinaları var gittim ben bu şehri vurdum burayı aldım bütün makineler benim bütün fabrikalar benim bütün sanayiler benim neye yarar? Yanında bir tane bunu kullanmayı bilen adam yok mesela. Oysa bunlar çalıştığı ben bunlardan bunları alıyordum, istifade ediyordum. Mesela bak ben ne yapmış oldum? Maslahat getirmedim. Ümmete aynı zamanda ne getirdim? Zarar getirdim. Belki ben onlardan almış olduğum o güçle başka kafirleri, daha büyük kafirleri işte zarar verecektim mesela. Bundan dolayı ordu komutasının maslahatı ve mescideti belirleyebilecek kapasiteye sahip olması gerekir. Şimdi burada iki tane mesele var en önemli asıl meseleye gelince bir maslahatı ve mefsedeti kim verirler? Maslahatı ve mefsedeti imam verirler öyle değil mi veyahut emir verirler. Bu fertlere kalmış olan bir şey değildir. Aksi halde maslahat ve mefsedet meselesi münafıkların arkasına sığınıp da cihadı iptal ettikleri bir konum haline gelir. Mesela Medine'yi düşünün. Adam ne diyor? Adam kendince düşünüyor. Ya Resulallah diyor. Bana izin ver beni fitneye düşünme diyor. Öyle değil mi? Adamın fitneden kastettiği şey nedir? Ve gideceğimiz topraklarda Bizans topraklarındaki kadına ben çok düşkünüm. Oraya geldiğim zaman zina yapabilirim. Kadınlara musallat olabilirim. Adamın kafasında düşündüğü şey bu. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bana izin ver beni fitneye düşürme diyor mesela. Münafıkın başka biri Hendek gününde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor? ''İnne buyutena avra'' Bizim evlerimiz avrettir. Ne demek? Yani arkada Yahudiler var, önde müşrikler var, arada da bizim evlerimiz var. Şimdi biz seninle beraber cihada katılırsak bu kadınları kim koruyacak? Yani Yahudiler arkadan saldırıya geçerlerse kadınları kim koruyacak? Şimdi zahiren bakıldığı zaman mantıklı mı bu sözler? Zahiren bakıldığı zaman mantıklı. Ama Allah bunları, bu sözleri veya bu maslahat ölçüsünü münafıkların cihattan kaçmak için kalkanı olarak isimlendiriyor Kur'an-ı Kerim'de zaten onlar fitneye düşmüşler diyor yani bu tip yalan bahanelerle cihattan geri durmakla zaten bu adamlar fitneye düşmüşler. Ondan dolayı bu maslahat ve mevseliyetin belirlenmesi fertlerin şeyinde değildir, fertlerin elinde değildir çünkü bu fertlerin eline geçerse cihat ameliyesi ne olur? Ciyad ameliyesi iptal olur. İkinci mesele günümüz meselesidir. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki maslahat ve mefselet meselesi göreceli meselelerdir. Yani mesela sen bir itibarla bir olayı ele alırsın sana göre o olayın yapılması maslahattır terk edilmesi mefselettir. Bir başkası başka bir itibarla o olayı ele alır ona göre de senin çıkardığın sonucun tam zıbda ortaya çıkar. Anlaşıldı mı? Yani onun için maslahat ve mefselet şer'i hüküm değildir. Hani mesela diyelim ki ben birileri cihat ediyorlar. Ben diyelim baktım dedim ki hayır arkadaş bu yanlış. Bunun Müslümanlara zararı var. Ha falan işte bakın bu yanlışmış. Bu adamlara destek vermemek lazım. Bu yanlış denemez. Çünkü maslahatın belirlenmesi veyahutam mefsere'tin belirlenmesi nasla değil, neyledir? İnsanların kendi seviyeleriyledir, Bakış açılarıledir. Olay hangi açıdan değerlendirmeleridir. Mesela bugün şöyle bir yanlışa düşülüyor. Örneğin diyelim ki dünyanın belli yerlerinde bazı Müslümanlar cihad ediyorlar. Öyle mi? Başka bazı Müslümanlar bunların yaptığı cihadın hiçbir faide getirmediğine inanıyor. Adam Müslüman diyor ki bugün Afganistan'da yapılan cihadın ümmete hiçbir faydası yok. Bunun bütün faydası kime? Bunun bütün faydası Amerika'ya diyor mesela. Bu görüş doğru bir görüş mü? Hayır yanlış bir görüş. Bu görüş saçma sapan bir görüş, aslı astarı olmayan örümcek akı gibi örülmüş olan bir görüş. Neymiş? Afganistan'da yapılan cihadın, mesela örnek veriyorum, Müslümanlara hiçbir faydası yok. Bütün faydası kime? Bütün faydası Amerika'ya. Şimdi adam bunu düşünüyor, bu maslahaten diyor ki bu cihad meşru bir cihad ama bunun maslahatı yok. Yani bunun faydasını, bunun meyvesini başkaları yiyor, diyor mesela adam. Ee, bir başkası daha bak adam doğru söylüyor o zaman biz bunlara destek vermeyelim, bunlar şöyle, bunlar böyle. Böyle olmaz, yani bu maslahat ve mefseretin belirlenmesi göreceli olan şeylerdir, şer'i bir hüküm değildir maslahat veya mefselet. Ondan dolayı bir adam böyle düşünüyor ama oradaki adam daha farklı düşünüyor. Oradaki de diyor ki ben keyfime cihad etmiyorum, ben burada şey yapıyorum diyor, ben burada savunma cihadı yapıyorum diyor. Veya daha önceki derslerde anlattığımız belli gerekçeler ortaya sunuyor ve bu gerekçeler de haklı olan gerekçeler yani doğru söylenmiş olan e gerekçeler. ben bundan dolayı icat ediyorum diyor e, adam. Yani onun için birilerinin meselet dediği veya birilerinin maslahat dediği şey şer'i hüküm değildir. Yani bunu belirleyen adamın seviyesi ne kadar üst olursa olsun, ne kadar âlim olursa olsun bu bir kanaattir. E, sadece yani bundan dolayı insanların birbirini düşman edilmesi, birbirine destek vermemesi, Müslümanların birbirinden uzak durması ne olmaz? Gerekmez. Burası anlaşıldı mı? Yani bugün çok önemli hatalardan bir tanesi. Mesela birçok insan mücahitleri stratejik anlamda eleştiriyor. Yani şu gün şu dünyada, mesela örneğin düşünün, stratejik anlamda eleştirinin ne kadar yanlış olduğuna bir örnek verelim. Mesela Türkiye'de şu günlerde yaşanan olaylar. Yani şu günlerde yaşanan, şu içinde yaşadığımız Türkiye'de, şu günlerde yaşanan olaylar. İşte ergenekondur, asker meselelerde yargıdır, şudur budur. Bundan beş sene önce, bu meselelere bakan bir adam Bugün gördüğünü görebiliyor muydu? Neyin faydalı neyin zararlı olduğunu anlayabiliyor muydu? Anlayamıyordu niye? Çünkü dünya siyasetinin içinde değil adam Veya devlet yönetiminin içinde değil adam Kendisine ne gösterilmişse adam onu görmüş Öyle mi? Şimdi ben bir devletim Arkada perdenin arkasında bir şeyler yapıyorum Sana ne göstermek istiyorsam sen onu görüyorsun Öyle mi? Medya benim elimde Gazeteler benim elimde, hukuk benim elimde, yargı benim elimde Kimi terörist göstermek istiyorsam onu terörist gösteriyorum. Kimi halk kahramanı göstermek istiyorsam onu halk kahramanı gösteriyorum. Kimi e, soyguncu göstermek istiyorsam onu soyguncu gösteriyorum. Sen işin arka planında olmadığın için olayları doğru değerlendiremiyorsun. Ha aradan mesela 10 sene geçiyor, perde düşünce vay be demek ki bu olay da böyleymiş, vay be demek ki bu olay da böyleymiş diyoruz mesela. Niye? Çünkü olayın hakikatini görmüş oluyoruz. Herkese bugün dünyada gerçekleşen olaylar da aynen böyledir. Yani biz sahada olmadığımız zaman, biz komuta kademesinde olmadığımız zaman, biz tabiri caizse perdenin arkasında olmadığımız zaman mücahid deniz stratejik anlamda eleştirmemiz bu bize zarar olarak dönebilir. Yani zahiren yapılan şey yanlış olarak görünebilir ama biz sahada değiliz, komuta kademesinde değiliz, perdenin arkasında değiliz. Ondan dolayı İslam'ın asıllarını uygulamak lazım. Yani stratejik anlamda eleştirmek yerine en güzel olanı nedir? En güzel olanı dersin ki yani zahiren bu görünen doğru değildir ama Allah en doğrusunu bilir. Ben inanıyorum ki Müslüman kardeşlerim yanlış olan bir şey yapmazlar deyip ne yapmak lazım? Bu şekilde bırakmak lazım. Çünkü neyin ne olduğunu ancak Allah Celle'nin doğrusunu bilir. Yani burada kısaca anlatmak istediğimiz stratejik anlamda yapılan eleştiriler şere'i hüküm değildir. Çünkü maslahat ve mevsede göreceli şeylerdir. Tamam Devam edelim, okuyalım. 4. Savaştan önce gerekli güvenlik önlemlerini almak gerekir. Bu ordunun ve önemli yerlerin güvenliğini sağlamak için nöbet tutarak ve gerektiğinde bu nöbetleri artırarak olabilir. Ya da savaş esnasında hile yaparak olabilir. Bazen de kişiye özel güvenlik önlemleri alarak olabilir. Çelik yelek veya kask giymek, hendek kazmak buna örnektir. Ki bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yapmıştı. Allahu Teala Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Onunla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu güvenlik önlemlerini almıştır. Allahu Teala'nın Resulünü insanlardan koruyacağını belirttiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu önlemleri almasının sebebi ümmetinin bunu tatbik etmesi içindir. Savaşta yere almak ya da öldürülmek Allah'ın kaderi ise bu önlemleri alarak Allah'ın kaderini yine Allah'ın kaderi ile savmak vaciptir. Ancak buna rağmen birisi bu sebepleri almadan ölüm ve yaralanmayı kastederek Allah'ın kaderine teslim olmalıyız derse bu kişi aslında <gülüyor> düşmana teslim olmalı deriz. Bize vacip olan bu kaderi yine Allah'ın kaderiyle savmaktır. Bu temel üzerinde i̇bn kayim Abdülkadir Abdülkadir Cilani'den rahimullah şöyle aktarır. İnsanlar kaza ve kader meseleleri geldiğinde konuşmuyorlar. Ancak ben müstesna. Bana bu meselede bir pencere açıldı ve hak olarak gelen Allah'ın kaderinin Yine hak olan Allah'ın kaderiyle Allah için salılabileceğini anladım. Erkek olan erkek olan Allah'ın kaderini yine Allah'ın kaderiyle savup ona teslim olmayandır. Teslim olmayandır. İbn-i Rahimullah sözüne şöyle devam eder. İnsanlar yaşamlarında kaderi yine kaderle savmadan iyiliğe kavuşamazlar. Bu dünya menfaati için böyle olduğuna göre ahiret menfaati için olması daha evladır. Allah-u Teala kaderdeki günahı yine kaderdeki iyilikle def etmeyi emretmiştir. Açlık Allah'ın kaderindendir. Ancak açlığı yine Allah'ın kaderi olan yemek yine def etmeyi emretti. Eğer kul açlığa teslim olur ve gücü yettiği halde yemeği terk ederse ve bu hal üzere ölürse Allah'a karşı istenkar olarak ölmüştür. Aynı şekilde soğuk, sıcak veya susamak da Allah'ın kaderindendir. Ancak Allahu Teala bu kaderini yine kaderiyle def etmeyi emretmiştir. Bu kaderlerin hepsi Allahu Teala'nın kaderleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu şu hadiste net olarak açıklar. Sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz ilaç kullanıyor, rükke yapıyoruz ve bunlarla korunuyoruz. Bunlar Allah'ın kaderinden bir şey savar mı? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunlar da Allah'ın kaderindendir. Başka bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Doğa ve musibet sema ile yer arasında çekişir. Eğer düşman Müslüman beldesine girerse... Bu Allah'ın kaderindendir. Ve biz de bunu yine Allah'ın kaderiyle savarız. Müslümanlar için düşmanın saldırması kaderine teslim olmaları caiz midir? Ve bu kaderi savunma yaparak def etmemeleri caiz midir? Bu saldırı kaderi def edebileceğimiz kader ise cihattır. Allah'ın kaderini yine Allah'ın kaderiyle savmak şeran oturmuş bir kaidedir. Bu kaide sahabeden beri, beri Müslümanlar için sabittir. Bunun derinli Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh, Ebu Ubeyde'nin sözünü reddetmesi hadisesidir ki bu bu şöyle olmuştur. Ömer radıyallahu Şam'a geldiğinde burada taun hastalığı yayılmış halde gördü. Ve yanındaki insanlarla şehre girip girmeme konusunda istişare yaptı. Sonra dönmeye karar verdiler. Abdurrahman İbni Abdurrahman İbn Af radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı şeyi kendilerine emrettiğini dair onlara haber verdi. Buhari bu hadisi İbni Abbas'tan radıyallahu anhüme rivayet etmiş ve ziyade olarak Şöyle devam etmiştir. Ve Ömer insanlara şöyle hitap etti. Şüphesiz ben yolcuyum ve sabah gidiyorum. Siz de aynı şeyi yapın. Ebu Ubeyden radıyallahu anh dedi ki Ey Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Keşke bunu senden başkası söylemiş olsaydı. Evet biz Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Şimdi normalde e bu meselenin anlatılmasındaki sebep şu. Yani asıl belki şeyhin anlatmak istediği nokta bu da bir yanlış anlaşılmaya belki cevap vermek için bu kadar uzattı. Müslümanlar cihad ettikleri zaman mutlaka gerekli hazırlığı ve gerekli önlemleri almaları gerekir. Müslümanlar, bilmemiz gereken madde şey maddeyle ilgili burası. Müslümanlar cihad ettikleri zaman gerekli hazırlığı ve gerekli önlemleri almaları gerekir. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmış olduğu her cihadında mutlaka ön hazırlığını yapmış, istihbarat bilgilerine önem vermiş, öncü birlikler göndermiş, yerleşeceği yeri tespit etmiş, okçuları ayrı yere tespit etmiş, binicileri ayrı yere, yayalara ayrı yere oturtmuş. Bu şekilde cihat etmiştir. Yani cihat ederken ve bunu yapan peygambere Allah azze ve celle zaten şu ayette bulunmuştur. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Buna rağmen peygamberimiz gerekli olan bütün tedbirlerini yapmıştır. Bütün tedbirleri almıştır. Bunu söyledikten sonra şuna cevap olarak bu gerisini, hepsini düşünün. Allah'a tevekkül, Allah Azze ve güvenmek, Allah Azze ve dayanmak, bunlarla münafi değil midir? Hani bir Müslümanın bu kadar maddi anlamda hazırlık yapmak yerine, itikadi anlamda kendini kuvvetlendirip, tevekkülünü kuvvetlendirse, Allah'a dayansa ve bu şekilde iş yapsa bu daha şey değil midir? Bu daha uygun değil midir? Sorusu veyahut da akıllarda oluşabilecek bir şüpheye cevap mahiyetine düşünün. Hayır değildir. Çünkü Allah'a tevekkül etmek de Allah'ın bize bir emridir. Maddi sebeplere yapışmak da Celle'nin bize bir emridir. Yani Müslüman cihat ederken ne dünya perest ve kapitalistler gibi sebeplere yapışıp sebepleri asıl müsebbib bilir. Öyle mi? Yani işi yapan işin kendinde bittiği noktayı sebepler bilir. Ne de bazı işte tasavvuf edenin veya o da bazı hakikatten kopuk yaşayan insanların zannettiği gibi bütün sebepleri bir kenara atıp sadece Allah Azze ve tevekkül ettim, ondan sonra ellerimi bağladım, oturdum diyen hayalperestler gibi davranır. Müslüman ne nasıl davranır? Müslümanın davranışını bize Peygamber aleyhissalatu Vesselam özetliyor. Müslüman Bismillah der, kendine faydalı olanı seçer. Sonra Allah Azze ve Celle'den yardım ister ve o işi yapar, öyle mi? Eğer iş istediği doğrultuda olursa Allah Azze ve Celle hamd eder. İş istediği doğrultuda olmazsa قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَالَ Allah dilediğini takdir etmiştir der وَالْلَّوْا kelimesini KULLANMAZ Keşke şöyle olsaydı böyle olurdu, keşke böyle olsaydı şöyle olurdu demez. Bu Müslümanın özelliğidir, yani önce ne yapar? Önce اِحْرَسْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ Önce kendine faydalı olan şeyi seçer Ondan sonra onu yapmak için Allah'dan yardım ister Bu Müslümanın sebeplere yapışıp Allah'a ne yapmasıdır? Dayanmasıdır Yani kaderi iki anlamda da ne yapar? Yerine getirir İstediği gibi olursa Allah'a hamd eder İstediği gibi olmasa da Rabbim dilediğini yaptı der Konuyu orada ne yapar? Konuyu orada kapatır Cihat da aynı nedir? Cihat da aynı bunun gibidir yani Müslüman üzerine düşen bütün zahiri ve maddi sebepleri yerine getirir Ondan sonra da Allah Azze ve ne yapar? Allah Azze ve tevekkül eder Ne sırf her şey maddi hazırlıkta bitiyor diye bütün ömrünün maddi hazırlığı adar Bu da yanlıştır Ne de hiçbir şey yapmadan elini bağlar e Allah takdir etmişse buraya düşmanı sokan Allah Zahir bize de kuvvet verir düşmanı buradan def ederiz ne de böyle bir sapık mantığa ne yapan ne de böyle bir sapık mantığa kapılır. İkisi de yani buna teslim olmak da buna teslim olmak da ikisi de Allah'ın neyi iledir? İkisi de Allah Azze ve Celle'nin kaderi iledir. Tamam mı? Yani hastalığa mesela sabretmek de kaderdir. Yani bu da müslümanın yapması gereken de. Onu tedavi edip kendinden def etmek de kaderdir. Yani ikisi de sonuçta Allah Azze ve Celle'nin kaderiyle olan şeydir. Bela geldiğinde belaya sabretmek de kaderdir dua edip Allah'tan o belayı kaldırmasını istemekte mesela kalkarsa yine Allah'ın kaderiyledir yani Allah'ın kaderiyle geldi tekrar Allah'ın kaderiyle gitmiş oldu Hz. Ömer'in dediği gibi yani taun hastalığında hadi giderim dediğinde Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey Ömer yani soran Ebu Ubeyde neyi kastediyor hastalık gelmişse gelir yani Allah'ın kaderinden mi kaçacaksın Allah'ın kaderinden yine Allah'ın neyine kaçıyoruz yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz e, diyor yani teslimiyet ve onu üzerimizden gidermek ikisi birbirine münafi olan şeyler değildir. Tevekkül ve zahiri sebeplere yapışmak birbirine münafi olan şeyler ne değildir? Değildir. Buraya kadar anlaşılmayan veya da sormak istediğimiz bir şey var mı? Anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey yok. Vâhî ve zâvânâ elhamdülillâhi